Apsisteki iki melek apsis kemerinin sağında Cebrail, Gabriel, solunda ise Mikail, Mikael, mozaiği bulunmaktadır. Günümüzde Mikail, Mikael, tasvirinin sadece kanat ucu ve ayağının bir kısmı görülebilmektedir. Mozaik tasvirler 9. yüzyılın ikinci yarısına tarihlenmektedir.